Onlar size dilleriyle incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşacak olsalar arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım edecek kimse de bulamazlar. Allah da olsun ki mallarınız ve canlarınızla bir takım imtihanlardan geçeceksiniz. Ve yine şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden sizi incitici pek çok şey duyacaksınız. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız elbette bu davranış azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Ali İmran 180 aldı. Görmedin mi münafıklık edenleri, ehli kitaptan olan kafir kardeşlerine, şayet siz yurdunuzdan çıkarırsanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinize de konuşanların sözünü asla dinlemeyiz. Size savaş açılırsa yardımınıza geliriz diyorlardı. Allah şahittir ki onlar yalan söylüyorlar. Onlar yurtlarından çıkarılacak olsa onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendileri de kimseden yardım göremezler. Haşır. 11, 12 Nerede olursa olsunlar onların üzerine zillet damgası vurulmuş ve Allah'ın gazabına uğramışlardır. Kendilerini bu zilletten ancak Allah'ın ipine sarılmak veya Müslümanların himayesi altına girmek suretiyle kurtulabilirler. Bu zillette düşmelerinin sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Zira isyan etmişler ve haddi aşmışlardır. Böylece onların üzerinde bir alçaklık ve aşağılık damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine inanmıyor, peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bütün bunlar onların Allah'a isyan etmeleri ve hadlerini, hadlerini aşmaları yüzünden oldu. Bakara 61 ama yine de onların hepsi bir değildir. Ehli kitabın arasında geceleyin, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar da vardır. Gerçi onlardan orta yolda olanlar da vardır. Maide 66 Müminlere en fazla düşmanlık beslenenlerin elbette Yahudilerle müşrikler olduğunu göreceksin. Müminlere en fazla sevgi duyanların ise biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman onun gerçeği diye getirdiğini anladıkları için gözlerinin yaşlı olduğunu görürsün. Onlar şöyle derler. Rabbimiz biz iman ettik. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün amellerimiz Rabbimizin bizi salih kullar arasına katarak cennete koyması iken Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Allah da böyle demeleri sebebiyle onlara içinde ırmaklar akan cennetler verdi. Orada ebediyen kalacaklardır. İyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin göreceği karşılık işte budur. Maide 82-85 Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırırlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar salih kullardandır. Verdiklerini de Rab'lerinin huzurunda varacaklarının bilinci içinde kalpleri ürpererek verenler var ya, işte onlar hayırlarda yarışmakta ve öne geçmektedirler. Müminun 61 Onların yaptığı hiçbir hayır karşılıksız kalmayacaktır. Allah takva sahiplerini bilir. Şüphesiz ki kafirleri ne malları ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramayacaktır. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki kafirleri ne malları ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramayacaktır. Onlar cehennemlik, cehennemin yakıttıdırlar. Ali İmran 10 Onların bu dünya hayatında harcadıkları şeyler kendi kendilerine zulmetmiş bir topluğun ekinlerini kasıp kavuran bir fırtınaya benzer. Aslında onlara Allah zulmetmemiş ama onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana Dost doğru bir şekilde bildiriyoruz. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Ali İmran 108 Ey müminler! Sizden olmayanları sakın dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmezler. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan kin ve nefretleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde Gizlemiş oldukları düşmanlık ise daha korkunçtur. Aklınızı kullanarsanız işte size ayetlerimizi tek tek açıklamış bulunuyoruz. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost ve yardımcı edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan gelecek bir zarardan korkarsanız onlara dostluk gösterebilirsiniz. Ama yine de Allah kendi azabından Sakındırmaktadır. Sonunda dönüş yalnız Allah'adır. Ali İmran 28 Ey müminler! Siz onları seversiniz, oysa onlar Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inanmanıza rağmen sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıklarında, biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise size olan kinleri yüzünden parmaklarını ısırırlar. Onlara, Kininizden geberin de. Allah kalplerde olan her şeyi bilir. Münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inanıyoruz derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise aslında biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Oysa Allah onları maskaraya çeviriyor ve onları azgınlıkları içinde şaşkın şaşkın sürdürüyor, süründürüyor. Bakara 14-15 İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtığı gerçekleri Rabbinizin huzurunda size karşı delil olarak kullansalar diye mi tutup onları anlatıyorsunuz? Bu kadar bir şeye akıl erdiremiyor musunuz? derler. Bakara 76 Kalplerde olan her şey Allah'ın bildiği Ali İmran 154, Maide 7, Enfal 43, Hud, 5, Lokman, 23, Fatır, 38, Zumer, 7, Şura, 24, Hadid, 6, Tegabun, 4, Mülk, 13'te belirtilmektedir. Size bir iyilik gelse bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelince de buna sevinirler. Ama siz sabreder, Allah'tan korkar ve ona kulağa, kulluğa devam ederseniz onların hileleri sizi asla zarar veremeyecektir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçeviri kuşatmaktadır. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Nisa 141 Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Başına bir kötülük gelse biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. Tövbe 50 Hani müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için bir sabah evinden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Bu ayette Peygamber Efendimizin Uhud savaşı için yaptığı hazırlığa işaret edilmektedir. O sırada içinizden iki birlik yılmış ve Geri çekilmeye niyetlenmişti. Oysa Allah onların dostu ve yardımcısıydı. Müminler de yalnız Allah'a tevekkül etmelidirler. Peygamber Efendimizin ordusuyla düşmanı karşılamak üzere Medine dışına çıktı. Şaf denilen yere geldiklerinde münafıkların reisi Abdullah İbni Übey, Muhammed bizi dinlemedi, çoluk çocuğu dinledi, bizim görüşümüz bu değildi diyerek 300 kişilik taraftarı ile birlikte Ordu saflarından ayrıldı. Bu durum Müslümanlar üzerinde olumsuz etkiler doğurdu. Karş, karş, karşılıklarla karışıklıklara sebep oldu. Hatta Harise oğulları ile Seleme oğulları neredeyse bunların etkisinde kalıp ordu saflarını terk edeceklerdi. Ancak Allah'ın yardımı ve sahabenin kararlılığı sayesinde bu düşünceden vazgeçtiler.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 ''Sakın arkamızdan gelmelerine izin vermeyin. Yensek de yenilsek de hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayınız. Kuşların etlerimizi gagaladığını görseniz bile sakın yerinizi terk etmeyiniz.'' diye diyerek talimat verdi. Buhari ''Müminler sadece Allah'a tevekkül etmeli diller.'' ifadesi. Maide 11, Tövbe 51, İbrahim 11. Mücadele 10. Degabın 13'te de geçmektedir. Allah'a tevekkül etmek, ona güvenip dayanmaktır. Mümin iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Karara bağlanacak işlerde onlara danış. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a tevekkül et. Ali İmran 159 Sen Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah kafidir. Ahzab 3 Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım senin izzetine sığınıyorum. Beni yolumu şaşırtmaktan muhafaza eyle. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. Halbuki cinler ve insanlar ölürler. Buhari Müslüm Siz düşmana göre siz düşmana göre çok zayıf bir durumdayken şüphesiz Allah size Bedir Savaşı'nda zafer verdi. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Az sayıdaki nice topluluk çok sayıdaki nice kalabalığı Allah'ın izniyle yenmiştir. Bakara 249 Sonra şunu da unutmayınız. Siz yeryüzünde sayıca az ve çaresiz idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da Allah sizi yer gör sahibi yaptı. Yardımıyla sizi destekledi ve şükredersiniz diye sizi iyi ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Enfal 26. Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabah sabaha çıkar, kafir olarak geçeler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar. Müslüm. Oğuz savaşında adamın biri peygamberimize ey Allah'ın Resulü eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Resulullah da cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam elinde Yemekte olduğu birkaç hurmayı fırlatıp attı. Savaştı ve şehit oldu. Buhari, Müslüm. O vakit sen müminlere indirilen üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi diyordun? Hani siz Rabbinize dua edip yardım istiyordunuz. O da birbirini takip eden bin melekle size yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. Elifal 9 Sonra Allah Resulüne ve müminlere iç huzuru ve güven duygusu verdi ve görmediğiniz bir takım askerler indirdi. İnkarcıları cezalandırdı. İşte kafirlerin cezası budur. Tövbe 26. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimetini hatırlayın. Üzerinize düşman orduları geldiğinde biz de hemen onların üzerine şiddetli bir rüzgar ile sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Çünkü Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi görüyordu. Ahzab 9 Evet, yeter. Eğer sabredip Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o anda düşmanlarınız size saldırsa bile, Rabbiniz sizi özel işaretli beş bin melekle destekleyecektir. Allah bu yardımı ve desteği sizi zaferle sevindirmek ve kalplerinizi huzura erdirmek için yapmıştır. Elbette yardım ve zafer ancak karşı konulmaz bir kudrete sahip olan ve her şeyi yerli yerince yapan Allah'tandır. Eğer peygambere yardım etmezseniz Allah ona bir zamanlar yardım ettiği gibi yine edecektir. Hani kafirler onu yurdundan çıkardıklarında iki kişiden biri olarak mağarada iken yanındaki arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Nitekim Allah ona gönl gönlünü rahatlatan iç huzuru verdi. Onu görmediğiniz ordularla destekledi ve kafirlerin davasını alçattı. Çünkü yüce, al yüce olan dava yalnız Allah'ın davasıdır. Allah karşı konulmaz bir kuvvete sahiptir ve her şeyi yerli yerince yapandır. Tövbe 40 Allah'ın sizi meleklerle desteklemesi sev sevinesiniz ve günlerinizle huzura eres ersin diyedir. Yoksa zafer ve yardımı veren yalnız Allah'tır. Çünkü Allah karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapandır. Enfal 10 Bir de Allah bu yardımı size kafirlerden bir kısmının kökünü kazmak veya onları zarar ve ziyan içinde eli boş geri döndürmek için yapmıştır. Resulüm bu konuda senin yapacağın bir şey yok. Allah'ın onların tövbelerini kabul etmesine yahut onları kendilerine zulmetmeleri yüzünden cezalandırmasına karar vermek senin işin değildir. Çünkü onlar zalimlerdir. Onları doğru yola iletmen senin görevin değildir. Ancak Allah dilediğini doğru yola iletir. Bakara 272 Savaştan geri kalan başka bir grubun işi de Allah'a kalmıştır. İster onları azap eder, ister tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, her şeyi yerli yerince yapar. Tövbe 106 Allah verdiği söze sadık kalanları sözlerinde durdukları için mükafatlandıracak, münafıklara ise Dilerse azap edecek, dilerse tövbe nasip edecektir. Gerçekten de Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Azap 24 Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah mülkünde, dilediği gibi tasarruf eder. Dilediğine bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Bilmiyor musun ki, Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır O dilediğini azap eder Dilediğini bağışlar Çünkü Allah her şeye kadirdir Maide 40 Göklerde ne var Yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir Ayeti Ali İmran suresi 109. ayette Geçmiş Geçtiği diğer yerlerde orada gösterilmiştir Dilediğini bağışlar Dilediğine azap eder ayeti Bakara sürsü 280. ayette geçmiştir. Ey müminler! Kat kat faiz yemeye kalkmayın. Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranmaktan sakının ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Faiz yiyenler kıyamet günü kabillerinden şeytan çarpmış kimseler gibi kalkacaklardır. Bakara 275 Allah faizli kazançların bereketini giderip mahveder.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 Haksızlığa uğramış olursunuz. Bakara 278-79 Kafirler için hazırlanan cehennem azabından kendinizi korumaya çalışın. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlar ve taşlardır. Başında ise hiçbir emrinde, hiçbir emrinde Allah'a isyan etmeyen ve ne emredilirse, onu yapan güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. Tahrim 6. Allah'a ve resulüne itaat edin ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. De ki: Allah'a ve resulüne itaat ediniz. Yüz çevirip inkar ederseniz hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez. Ali İmran 32. Rabbinizden erişecek bir bağışlanmayı ve Öyle bir cenneti kazanmak için yarışın ki, onun genişliği gökler ve yer kadar olup takva sahipleri için hazırlanmıştır. Rabbinizden erişecek bir bağışlanmayı ve öyle bir cenneti kazanmak için yarışın ki, genişliğin gök ile yerin genişliği kadardır ve Allah ile peygamberine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir. Hadid 21 Orada onlar için her türlü meyve yanında Rablerinde bir bağışlanma vardır. Muhammed 15 O takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle güzel davrananları sever. Takva ibadet ve güzel işler yaparak kendine zarar veren şeytandan korumak demektir. Onlar büyük günahlarından ve fuhşiyattan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde ise kusurları bağışlarlar. Şura 37. Peygamber Efendimiz Abdülkays oğullarından eşe C şöyle buyurdu. "Sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Biri yumuşak huyluluk Diğeri de bir işi acele etmeden yapmaktır. Müslüm. Allah'ın elçisi başka bir hadisinde de şöyle buyurdu. Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Buhari Müslüm. i̇bn Mesud radıyallahu anh da şunları söyledi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği kavim tarafından dövülüp Yüzü kanatılan bir peygamberi anlatıyor Ve şöyle diyordu O peygamber bir taraftan Yüzündeki kanları siliyor Bir taraftan da ey Allah'ım Halkımı bağışla çünkü onlar bilmiyorlar Diyordu Buhari Müslüm Yine o takva sahipleri Çirkin bir iş yaptıkları Veya günah işleyerek Kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp Ondan günahlarının affını isterler. Zaten günahları Allah'tan başka da kim affedebilir ki? Onlar işledikleri günahlarda bile bile ısrar etmezler. Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve sizin ne işlediğinizi bilen de O'dur. Şura 25 Resulullah Ekrem Efendimiz ümmetine şey du Seyyudül İstiğfar, İstiğfar'ın en değerlisi olduğunu söylediği şu zikrin okunmasını tavsiye etmiştir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İbadete layık senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kolonum. Ezelde sana verdiğim söz ve vaadi tutmaya gücüm yettiğince çalışıyorum. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle Anlar, günahlarımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. resul sözüne şöyle devam etti. Her kim bu seyyidül istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Buhari... Ebu Davud Tirmizi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde de şöyle buyurmuştur. Bir kul günah işledikten sonra güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan o günahını bağışlanmasını isterse Cenab-ı Hak onu mutlaka bağışlar. Allah'ın elçisi ardından da bu ayeti Ali İmran 135 okumuştur. Ebu Davud Tirmizi Onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinde ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi kalırlar. Böyle davranmalarının mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlere nice ilahi kanunlar uygulamıştır. uygulanmıştır. Yeryüzünde gezip dolaşın da peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuş bir bakın. Onlar hiç yeryüzüne dolaşıp da Kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmadılar mı? Rum 9 İşte bu Kur'an bütün insanlar için bir açıklama ve muttakiler için de bir hidayet rehberi ve bir öğüttür. Muttaki, takva sahibi. Takva ise Bakara suresi 2. ayette açıklandığı gibi ibadet ve güzel işler yaparak zarar veren şeylerden kendini korumak demektir. Ya insanlar? Size Rabbinizden bir öğüt gönüllerin derdine deva, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir. Yunus 57 Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olacak salimlerin de kaybını arttıracak şeyler indirmekteyiz. İsra 82 Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer müminseniz en üstün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 Sizler yara aldığınızdan kasıt Uhud savaşıdır. Müşriklerin Bedir'de uğradığı hazimete işaret olunmaktadır.